وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَهُ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzəniz olsun. Kardeşlerim, imanın 34. şubesi, <gülüyor> Kişinin dilini muhafaza etmesi. Yani gerekli olmadığı müddetçe dilini koruması, hayır konuşması. Demek ki hep lisan insanın gereksiz konuşmaması veya sadece gerekli olduğu yerde konuşması da nedir? İmanın şubelerinden bir şubedir. Bugünkü şube 34. şubeye geldik. Ve şey etmeye çalıştığımız hadis... İman yetmiş küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah en ennası, en aşağısı ise insanlara eziyet eden bir şeyi yoldan gidermektir. Hadisini şerh ediyoruz. Ve bu otuz şube insanın dilini korumasıyla alakalıdır. Şimdi dilini korumak derken bunun içine yalan söylemek, gıybet etmek, İnsanlar arasında insanların arasını bozmak için laf taşımak ve kötü söz, diri korumanın hepsinin içine giren şeylerdir. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle, وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ Doğru söyle sözlü olan erkekler ve doğru sözlü olan bayanlar buyurur. Ve yine der ki Allah Azze ve Celle, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَا مُتَّقُ اللّٰهُ وَكُونُ وَكُونُوا <الصَّادقين> Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla yani doğru söyleyenlerle birlikte olun buyurur Allah Azze ve Celle. Ve yine buyurur ki, bilmediğin şeyin sakın ardına düşme. Ve yine buyurur ki Allah Subhanehu ve Teala, Allah'a karşı yalan söyleyenden, daha zalim kim vardır? Ve yine buyurur ki Subhanahu ve Teala dillerinizin yalan vasfetmesiyle şu helaldir veya şu haramdır demeyin. Aksi halde Allah'a iftira etmiş olursunuz. Allah'a iftira edenler ise asla felah bulamaz, asla kurtuluşa eremezler buyurur. Allah Subhanahu ve Teala. Abdullah İbn Mesud radiyallahu anhu'nun rivayet ettiği hadiste Buhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki İnnəl-sidqə yehdi iləl-birri Muhakkak ki insanın doğru sözlü olması kendisini iyiliğe sevk eder, iyi olmaya götürür. Ve innel-birra yehdi iləl-cənna İnsanın iyi olması da cennete götürür buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnsan doğru söyleye söyleye Allah Azze ve Celle katında sıddıklardan yazılır. Doğru söyleyenlerden yazılır diyor. Ve yalan söylemek de insanı fucura, günah işlemeye, haktan sapmaya götürür diyor. Ve bu fucur da haktan sapma da insanı cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah Azze ve Celle katında keritab olarak yalancı olarak yazılır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam yine Sehni İbni Sa'd radıyallahu anh bu hadisinde Bukhaya'da gelen cevayette buyuruyor ki Allah Resulü Vesselam sizler iki çeneniz arasındaki yani dilinize ve iki bacağınız arasındakine Yani cinsel uzvunuza garanti verin. Ben de size cennete gireceğinize garanti edeyim buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Yine buyurur ki Aleyhisselatü Vesselam bir kimse bir kelime söyler. Bu Hiç böyle umursamaz nereye gideceğini bilmez diyor. Ama bu kelime Allah azze ve celle'nin rızasını kazanır da Allah azze ve celle okulun derecesini artırır da artıdır diyor. Sonra kul hiç böyle nereye gideceğini hesap etmeden sorumsuzca bir kelime söyler de Allah azze ve celle'nin bu kelime kadabına gider, öfkelenir de onunla diyor Allah azze ve celle ta cehennemin dibine atı verir diyor. O yüzden bir kişinin söylediği söze çok dikkat etmesi gerekir kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Sibabul muslim <Sessizlik> fuskun ve gital hu Müslümana küfür etmek, kötü söz söylemek fısktır. Onu öldürmek ise küfürdür buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine buyurur ki bir kimse Müslüman kardeşine eğer sen kafirsin der ise bu sözü söylerse muhakkak bu söz ikisinden birine döner buyurur aleyhissalatu vesselam. Ve yine buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem sakın bir kimse bir kimseye onun fasık olduğunu yani sen fasıksın sen günahkarsın demesin. Ve yine onu kafirlikle de suçlamasın. Yani sen kafirsin demesin. Eğer böyle bir suçlamada bulunur ve o kimsede böyle bir hal yok ise bu sıfatlar suçlayan kimseye geri döner buyurur. Aleyhissalatu vesselam. Ve yine buyurur ki her kim bir adama küfürlere ederek çağırırsa Yani kafir, ey kafir derse veya ona ey Allah'ın düşmanı derse bu ikisinden birine muhakkak geri dönerdir. Eğer karşıdaki o yoksa. Ve yine buyurur ki aleyhissalatu vesselam, çokça lanet edenler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman lanet edici değildi. Ve hayatına baktığımız zaman, Çok az tablolar tablolar görürsünüz ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam lanet etmiş. Çok azdır bu. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ben alemlere rahmet olarak gönderildim buyurmuştur. O yüzden lanet ettiği hayatı boyunca çok az görülmüştür Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın. Biliyorsunuz bununla alakalı Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de namaz kılarken başta Ebu Cehil gibi küfrün başları, müşrik kimselerin başlarına yapmışlardı? Getirip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başına deve, yeni kesilmiş bir deve işkembesi koymuşlardı. Allah Resulü Vesselam secde halindeydi. Ve ta ki Hz. Fatıma Radiyallahu Anh'a kızı, daha küçük bir kız gelip de onu başından alana kadar ne yapamadı hareket edemedi. Ne zaman ki Fatıma radıyallahu anh'a geldi aldı, namazını tamamladı ve orada bulunan başta Ebu Cehil kafir olmak üzere orada bulunan 6-7 kişiye isimlerini zikrederek Allah'ın nametini okudu. Ve o kimselerin hepsi de müşrik olarak Bedir savaşında öldürülmüş ve Bedir kuyusuna atılmışlardır. Bunun dışında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisini okudu alemlere rahmet olarak gönderildiğini vasfetmiştir ki Allah böyle diyor. Rahmet peygamberi. çok lanet edenler yarın şehit olan Şiva ve yarın kıyamet günü şefaat ediciler olamaz buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine buyurur ki yarın kıyamet günü insanların en şerrleri olarak iki yüzlü kimseler olduğunu görürsün. Yani en şerli kimseler iki yüzlü kimselerdir. Ki bu kimseler buraya ayrı bir yüzle diğer tarafa ayrı bir yüzle gelir buyurur Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Zul ve cehil iki yüzlü. Yani münafık kimselerden bahsediyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Aleyhisselatü vesselam. Ve yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Bukhari'de gelen Müslim, Buhari ve Müslim'de gelen rivayette muhakkak ki nemam olan kimse cennete giremez buyurur Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani nemmam ki Müslümanların arasını bozmak için laf taşıyan, taşıyan laf getirip götüren kimseye nemmam denir. Allah Resulü bu kimse cennete giremez diyor. Aleyhissalatu vesselam. Ve yine buyuruyor ki ennestit kabirru muhakkak ki doğru sözlü olmak iyiliktir ve iyilik de cennete götürür kedip de yalan da kötülüktür, fucurdur, günahkarlıktır. Günahkarlık da fucur da haktan satma da insanı cehenneme götürür buyurur aleyhissalatu ve selam. İmam Belkaki Rahimullah diyor ki yalan söylemeli birçok mertebeleri, birçok dereceleri vardır. Ki bunların en üstünü başta Allah azze ve celle adına yalan söylemektir. Daha sonra da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam adına yalan söylemektir. Sonra kişinin kendi gözüne, diline ve diğer organlarına karşı yalan söylemesidir. Ve yine anne babasına karşı yalan söylemesi. Daha sonra daha yakın akrabalarına yakın akrabalarına ve Müslümanlara karşı yalan söylemesidir ki bunlardan diyor en çok işe zarar veren kendi nefsine karşı yalan söylemesi. Kendisini kandırmasıdır diyor. Evet. Ve bundan daha kötüsü de insanın yemin ederek yalan söylemesidir. Ki Zamanımızda özellikle ticaretle uğraşan kimselerin ticaret malını satabilmesi için yalan yere çokça yemin ettikleri görülür. Ki yalanın en büyüğü de nedir? Allah'ı kendisine şahit tutarak yalan söylemesidir ki bu da en kötü sözlerden bir tanesidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yalanla alakalı olarak diyor ki insanların arasını düzeltmek için söz taşıyan veya hayır kastıyla söz söyleyen kimse yalancı kimse değildir diyor. Evet sonuçta yalandır ama iki Müslümanın arasını e, düzeltmek için söylemiş bir yalandır ve hadise göre o kimse o ya söylediği yalanın e, günahına muhatap değildir, günahını kazanmaz demek istemiştir. Allah-u Teala ələm. Ve yine buyurur ki aleyhissalatü vesselam Sizler diyor Meddahin dediği kimseleri yani çokça öven, kişileri öven kimseleri gördüğünüz zaman onların yüzlerine toprak serpin diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında bir adam birisini övüyor. İşte o şöyledir, bu böyledir derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, muhakkak ki sen kardeşinin boynunu kırdın. Bunu üç kere söylüyor Allah Resulü Vesselam. Eğer illa da söyleyeceksen, illa da methedeceksen, öveceksen, ben onun şöyle iyi bir insan olduğunu zannediyorum. Zannımca o iyi bir insandır ama Allah'a karşı da hiç kimseyi teskiye etmem, temize çıkartmam. Ve la uzekki Allahi Hiç kimseyi de Allah'a karşı temize çıkartmam demesi gerekir. İllatı örecekse. Ben onun iyi olduğunu zannediyorum ama Allah'a karşı da hiç kimseyi teskiye etme. Bir gün Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ashabıyla otururken, "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sordu. Ashabı Allah'ın kadar Resulü en iyi bilendir. Allah Resulü buyurdu ki: "Zikruke akharuka bima yekrah." Senin kardeşini onun sevmediği bir şeyle zikretmendir, anlamdır buyurdu. Sahabe dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü." Evet. Çayet. Gerçekten bizim söylediğimiz şey o kimsede varsa yani biz o kimsede olmayan bir şey söylemiyoruz ki İşte o zaman gıybetinin yapmış olursun. Eğer söylediğin şey o kimsede yoksa zaten ne yapmışındır? İftira atmışındır. İftira atmışındır. O yüzden gıybet nedir? Kardeşin duyduğu zaman onun olmadığı bir mecliste eğer o kardeşini söylediğin, o kardeşin hakkında söylediğin söz, o kardeşin duyduğu zaman hoşuna gitmiyorsa onun adı gıybettir. Gıybet konusunda Allah azze ve celle pekine buyuruyor. Sizden biri ölü kardeşinin etini yeme koşına gider mi? Tiksindiniz değil mi? diyor. İşte gıybetin de şeyi budur kardeşler. Allah katındaki gıybetin değeri budur kardeşler. Bir gün Ayşe hanımımızın aktarıyor Radiyallahu anha diyor ki bir adam Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yanına girmek için izin istedi. Allah Resulü izin vermeden önce o aşiretinin, kendi kavminin en kötü insanıdır sözünü söyledi. Sonra da içeri girdi ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona tebessümle karşıladı ve güzel söz söyledi. Adam gittikten sonra Allah, Ayşe anamız dedi ki radıyallahu anha, Ey Allah'ın Resulü o adam hakkında söyleyeceğini söyledin, işte kavminin en kötü insanıdır dedin. Sonra da adam içeri girdiği zaman ona karşı iyi davrandın, tebessüm ettin. Allah Resulü dedi ki: "Ey Ayşe, sen benim hangi işte aşırı gittiğimi gördün ki? Muhakkak ki Allah katında kıyamet günü insanların makam olarak en şerlisi insanların onun kendi şerrinden korkar kendisi onun şerrinden korkarak insanların terk ettiği kimsedir." diyor Allah Resulü. Aleyhissalatü vesselam. Ve ne ki, ümmetim içerisinde diyor, bütün günahlarımı ve ümmetimi bağışladım. Ancak mücahirin bunun dışındadır diyor. Yani günahını dışarı vuranlar. Kulum diyor, geceneyin bir günah işler. Halbuki Allah onu o vakit işlediğinde geceneyin onu örtmüştür. Onun üzerine perde çekmiştir. Sabah olduğu zaman o günahı işleyen adam diğer birine gider ve der ki ey filan biliyor musun ben akşam veya geceleyin şöyle şöyle günah işledim der de Allah'ın kapatmış olduğu, çekmiş olduğu o perdeyi açar da onun kendisi hesabına yazılmasını sağlar diyor. Halbuki Allah bunu affetmişti diyor. Ama ne yaptı? Sırf dili yüzünden konuşarak o günahı Kendisi için kendi hesabına yazılmasını sağladı. Ama sussaydı, Allah'ın örttüğü gibi kendisi de örtseydi, konuşmasaydı Allah onu zaten affetmişti. Ama diliyle ne yaptı? Maalesef o günahın kendi defterine tekrardan perdinin açılıp yazılmasına lessele oldu. Evet, beni diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimse bir kelime söyler, bir söz söyler. Bu söz hayırdır, güzeldir, Allah'ın hoşuna gider ve bunun nereye gideceğini de bilmez diyor. Allah Azze ve Celle ta kıyamet gününe kadar onun için o söylediği o hayır sözden dolayı ecir yazar, sevap yazar diyor. Sonra yine bir kimse vardır ki şer adına bir söz söyler. Hayır değildir bu söz. Ve nereye gideceğini de bilmez, hesap etmez. Sonra Allah Azze ve Celle'nin bu söz kadabına öfkesine gider de ta kıyamet günü Rabbisine kavuşacağı güne kadar onun için e, kötülük yazılır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine buyuruyor ki bir kimsenin duyduğu bir şeyi aktarması veya dur, duyduğu her şeyi söylemesi kendisine günah olarak yeter diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden maalesef biz toplum içerisinde sosyal hayatta e, ikili sohbetlerde veya ne bileyim bir mecliste hemen duyduğumuz şeyleri aktarma yoluna gideriz. Halbuki Allah Resulü ne diyor kişinin her duyduğunu söylemesi kendisine yalan olarak yeter diyor aleyhissalatü vesselam. Evet o yüzden kişinin diline sahip olması gerekir. Oqba ibn-i radiyallahu anhı diyor ki, bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile karşılaştı. Ve dedim ki, ey Allah'ın Resulü kurtuluş nedir? Ben nasıl kurtulurum? Sahaba bunu soruyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam emlik aleyke lisalik dilini tut diyor. Diline hakim ol. Eminine meşgul ol ve otuz günahlarına ağla diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İşte o zaman kurtulursun diyor aleyhissalatü vesselam. Evet bu ümmet, bu insanlık zaten ne çekmişse hep ne çekmişsek dilimiz yüzünden çektik kardeşler. Keşke dilimize sahip çıkabilsek. Keşke Allah'a ve ahiret gününe gereği gibi iman etsek de ya hayır söylesek ya da susabilsek. Konuşmak eğer bir erdemse Susmak da bir erdemdir kardeşlerim. Hani konuşmak gümüş ise sukut altındır derler ya evet. Yeri geldiği zaman insan hakkı söyleyebilmeli, hakkı haytırabilmeli. Ama susmasını da bilmeli. Çünkü çok konuşmak bir marifet değildir kardeşlerim. Marifet nedir? Allah'ın razı olacağı sözleri söyleyebilmektir. Allah'ı razı edecek yarın kıyamet günü Allah'la karşılaşıldığı zaman Allah'ın hoşuna gitmiş olan sözleri söyleyebilmektir. Allah Azze Celle bizi ya hayır söyleyen ya da susan kullarından eylesin kardeşlerim. Ebu Sa'id radıyallahu anh'ı diyor ki Allah Resulü buyurdu ki diyor aleyhissalatü vesselam sabah olduğu zaman diyor insan insanoğlunun bütün vücuttaki azaları, organları hepsi de dile derler ki dile bizim hakkımızda Allah'tan Eğer sen dost doğru olursan vücudun diğer organları olarak bizler de dost doğru oluruz. Sen eğri olursan vücudun diğer organları olarak biz de eğri oluruz diyor derler dile bu şekilde söylerler. O yüzden dil emin olursa vücut da emin olur kardeşler. Allah razı ve celle hayır versin. Hayrı konuşan ya da susan kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Evet. İmanın e, 35. şubesi emanete riayet etmek. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de "İnne Allaha ye'murukum en tu'eddu'l emanati ila ehliha." Muakkaka Allah azze ve celle sizleri sizlere emaneti ehline iade etmenizi emreder diyor. Hani Allah-u Teala'nın Nisa suresi 58. ayeti. "Fe'yü'eddi'llezine u'mina emanatihi" Kendinize emanet edilmiş şeyleri yerine getirin diyor Allah subhanehu ve teala. Ve yine Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam emaneti yerine getir. Sana bir şey emanet edildiği zaman onu yerine getir. وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ Ve sana hıyanet edene de hıyanet etme. Dinimiz her zaman kötülüğe kötülükle karşılık vermeyi yasaklamıştır kardeşlerim kötülüğe iyilikle karşılık ver ki seninle aranda düşmanlık olan birisi ne olur? Seninle dost verir diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden hakikaten büyük bir erdemliktir. Büyük bir başarıdır. İslam'ın belki de zirve noktasıdır. Kendisine kötülük yapan bir kimseye iyilikle karşılık verebilmek. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü ve selam diyor ki üç şey vardır ki Bu üç şey kimde varsa o kişi münafıktır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve insame ve sallâ ve zâme ennehu muslim. O kimse namaz kılsa da, oruç tutsa da, kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de şu üç şey kimde bulunursa o şahıs münafıktır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Peki kim kardeşlerim bugün nifaktan emin olabilir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanında yaşamış sahabeler bile, bir Hz. Ömer bile Hz. Radiyallahu anh'a geliyor. Benim de adım o münafıkların içinde var mı diye soruyor. Peki bugün kim nifaktan emin olabilir kardeşlerim? bakın üç şey diyor. Konuştuğunda yalan söyler. Bir şey vaad ettiğinde vaadini yerine getirmez. وَإِذَا اَتُمْ مِنَ خَانَ Kendisine güvenildiği zaman, bir şey emanet edildiği zaman da ne yapar? O amaneti, hıyanetlik eder diyor Allah Aziz. Bu üç kimse şey kimde varsa, o kimse münafıktır. Namaz kılsa da, oruç tutsa da ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia eder. Konuştuğunda yalan söyler, kendisini vadettiği zaman, bir şey söz verdiği zaman sözünü yerine getirmez... Ve kendisine bir şey emanet edildiği zaman da o emanete hıyaletlik ederdir. Allah Resulü Aleyhisselam. Ve ne diyor ki? La imane limen la emanete lehu. Emaneti yerine getirmeyenin imanı yoktur. Ve la dine limen la ahedet lehu. Ve ki, ahdettiği zaman, söz verdiği zaman sözünü yerine getirmeyenin de dini yoktur buyurur. Allah Resulü Abdullah i̇bn Amr radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki aleyhissalatü vesselam Dört şey vardır ki şayet bunlar sende olursa dünyayı kaybetsen sen ilgilendirmezdir. Emaneti muhafaza etmek, doğru sözlü olmak, güzel ahlak ve helal kazanır. Allah nasib sallam bu dört şeyi sayıyor. Emaneti muhafaza etmek yerine getirebilmek. ...doğru sözlü olabilmek... ...bizel ahlaklı olabilmek... ...ve helal kazanç. İşte bu dört şey sende olursa... ...dünyayı da kaybetsen... ...seni hiç ilgilendirmez diyor. Dünya bir yana... ...bu Müslümanda olması gereken... ...dört tane haslet... ...bir yana. Bunlar aynı zamanda... ...hem kişiyi Allah'a yaklaştıracak... ...Allah'ın rızasını kazandıracak... ...hem de... ...sosyal hayatta insanların birbirine olan bağlarını pekiştirebilecek kendilerine güvende ve güzel bir ortam yaratmada nedir? Çok önemli unsurlardır kardeşler. Allah azze ve celle bunları yerine getiren kullarından eylesin ve hakikaten çok büyük yani vaat büyük olduğu gibi yani aksi cennete götürüyor, yapıldığı zaman cennete götürüyor Ama aksi ne yapıyor? Kişiyi cehenneme götürüyor. Fark bu kadar açık kardeşler. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik cennete yalancılık günaha, günahta ne yapıyor? Cehenneme götürüyor. Emanete riayet etmemek. Söz verdiği zaman sözünde durmamak. Vaat ettiğinde yerine getirmemek, emanete hıyanetlik etmek hep nedir? bunlar Müslümanların muhasfı değil kardeşler Münafık nedir? Kimse bu vasıfları taşıyan kimsidir. Bu vasıfları taşıyan kimse münafıktır. Ama bir Müslümanın nedir? Bunlardan e, fersah fersah uzak olmalı ve güzel sözün güzelin olanına tabi olup bu şekilde yaşaması gerekir. Allah Azze ve Celle bizleri emayete riayet eden, doğru sözlü olan ahlakı güzel olan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 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الله